kardeşlerim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir hadiste diyor ki men teşabbaha minhum Kim bir kavme benzerse o onlardandır. Bu hadisi şimdi niye okudum bugün? Şimdi önümüzde bir yılbaşı daha var ve o yıl başında yine insanların nasıl kendilerinden geçtiklerine, nasıl Allah Teala'nın haram kıldığı bütün pislikleri yapacağına ve bundan daha tehlikesi nasıl kafir, müşrik ve tagut olan insanların yani Batırıların, Hristiyanların ve Yahudilerin adetlerini bu topraklara da taşıdıklarını göreceksiniz. Ki bu öyle topraklardır ki sahabeler neredeyse buraya kadar geldiler. Anlatabiliyor muyum yani Anadolu bölgesine? Gelip burada kanlarını akıttılar. O kadar Müslümanlar kanlarını akıttılar ki bu, topra bu topraklarda ezan okunsun diye. Burada İslam hakim olsun diye. Ama bugünkü pislikler ne yapıyorlar? Mesela ben söyleyeyim bugün ne yaptıklarını. Amerika'da Bush namında bir tağut kafir vardı. Allah Azze ve Celle en kötü şekilde onun belasını versin. Bu adam zamanında dedi ki bu yeni haçlı seferidir. Bakın kendi ağzıyla bunu söyledi. Girin izleyebilirsiniz. Yani Müslümanların kanını emmeye, bütün Müslümanların mukaddesatını çiğneme, Müslümanların namusuna girmeyi bu adam kendine görev bildi. Sen bu adamın dinini mi yoksa yaşıyorsun burada? Bu adamın dinine mi katılıyorsun? Bu adamın yaşadığı dini mi yaşıyorsun? Bakın bu adamlar Afganistan'da kan kusturdu, Yemen'de kan kusturdu, Şam'da kan kusturdu, Irak'ta olsun ve bütün dünyada kendisini Müslümanlığa nispet eden, kendisini İslam'a nispet eden velev ki onların gözünde fark etme Sufisidir, işte mürciyesidir, şudur, muahididir, budur. Sadece kendilerini İslam'a nispet etmek, bu insanlar için onların kanlarını emmek için bunlara yetti. Bu insanlar bütün dünyada Müslümanlara hakiki Müslümanlara kan kusturuyor. Bir yerde 3 tane Müslüman 5 tane Müslüman bir araya gelmesin ki bu insanlar üzerlerine üşüşsün. Buna hepiniz şahit oluyorsunuz. Bakın bu bayram Allah Subhanahu ve Taala haşa ve kella oğlan nispet edenlerin bayramıdır. Ve Allah'a yemin ediyorum yılbaşını kutlayanlar Allah azze ve celle'ye oğlan nispet edenlerin bayramını kutluyor ve onlardandır. Resulullah aleyhissalatü vesselam hadisini de ayene okuduk. Bakın bunların kendi İncil'lerinden, Almanca orijinalinden size okuyacağım. Bu yılbaşını neyden sonra kutluyorlar bu kafirler? Noel'den sonra kutluyorlar. Noel bunların itikadında İsa aleyhisselamın doğumunu ifade ediyor. Bakın İsa aleyhisselamın doğumunu ben Allah Azze ve Celle inşallah nasip ederse onların kendi İncil'inden bugün ellerinde olmuş ve Allah Azze ve Celle'nin tarafından inmiş ama sonradan tahrif edilmiş İncil'den İsa Aleyhisselam hakkında bakın bu adamlar ne diyor? Staghfirullah, haşa ve kella. Zayt untananda zo gizind vi estemleibim eni Kristus Yezus entspricht. diyor ki kendi aranızda o fikirde olun ki hayat İsa Aleyhisselam'da nasıldıysa, nasıl olduysa siz de öyle olun. Sonra bakın Haşa ne diyor? Er war gleich. O aynı Allah gibiydi. Yani Allah'a denkti Haşa ve kella. Hild aber nicht dran fest God gleich zu sein. Ama diyor ki yani İsa Aleyhisselam için. Allah gibi olmak için illa ısrar etmiyordu. Yani bunu illa istemiyordu. Zondan er ent öysatı sich... Ve bu da bir esclave ve demirçının eş. Ama diyor obundan uzak durdu. Ondan sonra aynı bir köle gibi, aynı bir insan gibi oldu. Bakın ona sonra ne diyorlar? Subhanallah. Seninle ben var das eines Menschen. O normal bir insanın hayatını yaşıyordu. Er, er ni drichtes und war gehaßen bis zum Tod. Ama kendini alçalttı ve ölüm'e kadar itaat etti. Bis zum Tod am Kreuz. Ama diyor ki çarmaya gerilene kadar yani çarmakta ölene kadar. Bakın Haşeva kelle burada Kur'an'a bir inkar var. Çünkü biz Kur'an'dan biliyoruz ki Haşeva kelle İsa aleyhisselam Allah'ın oğlu değildir. İsa aleyhisselam ilah değildir ve İsa aleyhisselam çarmaya da gerilmedi. Allah ve önce bunu söylüyor. Onu asmadılar. Velakin şubbihalehum ama onlara öyle göründü. Bakın ondan sonra ne diyorlar? Haşeva kelle. Dağum hatin Gott über Bundan dolayı Tanrı onun herkesin üzerine çıkardı und im den namen verliehen der ist alle namen ve ona o ismi verdi ki bütün isimlerden daha büyük olan ismi onu verdi haşa haşa damit alle im himmel auf der erde und unter der erde ihre knie beugen vor dem namen jesus şundan dolayı semada olan yerde olan ve yerin altında olan hepsi İsa'nın isminin önünde boyun eğsin diye onun önünde eğilsin diye. Und je da mund ve her aus şuna şahitlik edene kadar haşa yani o Subhanallah. İsa Mesih'tas Yani İsa Allah'tır. İsa tanrıdır. Buna şahitlik etsinler diye. Bu Brief an die Filipina babında var. Yani Filipalara olan mektuplarda ikinci babın 5 ile 11. satırları arası ayetlemek istemiyorum. Haşa ve kella Bakın bunu okumam yani midemi bulandırıyor ama şunu için söylüyorum. Bu itikatta olan insanların bayramıdır bu. Bu bayramı kutlayanlar bu insanların dinine tabi olmuştur haşa ve kella. Peki alemlerin Rabbi Allah Azze ve Celle bu konu hakkında ne diyor? Bunlar için ne diyor? Bakın. Estaizu billahi şu ayetlere bakın. وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَانُ وَلَدَىٰ Dediler ki ya Rahman çocuk edindi. Laqad jiktum şey'en idd. And olsun ki pek çirkin, çok alçakça bir söz söylediniz. Tekadü's semavat yetefattarna minhu wa tenşaqü'l ard wa tahrül Neredeyse o sözden dolayı gökler parçalanacak. Gökler yarılacak, yer parçalanacak ve dağlar yerle bir olacaktı. Niye? Çünkü Rahman'a çocuk yakıştırdılar diye. Bakın Allah Azze ve Celle katında Allah Azze ve Celle bir çocuk nispet etmek. Neredeyse Allah Azze diyor ki gökler parçalanacaktı, gökler yarılacaktı, yer parçalanacaktı ve dağlar yerle bir olacaktı diyor. Bu kadar çirkin bir şeydir. Peki bu yılbaşının kaynağı nedir? Bakın bunun hakkında da birkaç şey söyleyeyim. Hele bir bakın subhanallah nasıl bir batıl... İtikattan bu geliyor. Bakın Zilvesta ismi, bu yılbaşına verdikleri isim Latince bir erkek ismidir. Ormana ait olan adam manasına geliyor, kelime manasına. Peki nereden geldi bu yılbaşı? Bakın 31 Aralık 335 senesinde Zilvesta namında bir papa vardı. O gün öldü, geberdi. Bu 31 Aralık 1 ocağa bağlayan geceye onun hatırasına kutlamaya başladılar. Orun hatırasını kutlamaya başladılar. Ve bu Zilvesta namındaki papayı da kutsuyor Hristiyanlar. Onu kendileriyle Allah arasında bir aracı olarak görüyor. Haşa ve kelle aynı bugünkü müşriklerin söylediği gibi. Haşa. Yani bugün yılbaşı kutlayan Allah Azze ve Celle'ye çocuk nispet eden, insanları köleleştiren ve insanların kendisine tapmasına razı olan bir adamın, bir necisin anısını canlandırıyor. Yılbaşı kutlayan aynı bunu yapıyor. Bu adamın anısını canlandırıyor. Peki bu patlamalar ve kutlamalar nereden geliyor? Bu Hristiyanlığın kendisinden değildir. Onlar da bunu başka bir yerden almışlardır. Bakın bunun kaynağı şudur animizm diye bir din var. Bunu araştırabilirsiniz. internette bulacaksınız. Ve o animizm dininin bakın birkaç gereğini size söyleyeyim ben yani onlar neye inanıyor? Diyorlar ki bakın olduğu gibi okuyorum. Doğal olaylar, hayvanlar ya da doğada var olan başka nesnelere bir ruh izafe ederek bunlara tapınma temeline dayanan bir din anlayışıdır. Yani bunlar şunu söylüyor. İnsanlarda, hayvanlarda, işte ondan sonra ağaçlarda her şeyde bir ruh var ve bu ruhlara tapınıyor bunlar. Ruhlara tapınıyor. Hayvanların da ruhlarına tapınıyorlar, putlaştırıyorlar insanların da ondan sonra ağaçlarında. Ondan sonra bu din tek ilahlı dinleri hepsini inkar ediyor. Ve yüksek bir ruha inanıyorlar. Tamam. Bu yüksek ruh, yani bu yüksek ruha inananlar ne yapıyorlar bunların dinin gereği? Bunlar iman hayale çağırmakla uğraşıyorlar. Hayale çağırıyorlar. Yani bizim tabirimizle söyleyeyim, cinlerle, şeytanlarla uğraşıyorlar. Cinlerle şeytanları çağırıyorlar. Onlara ibadet ediyorlar. Bakın bu din, Sübhanallah, peki bu kutlama nereden geldi? Bu patlatma, bu roket, bunlar nereden geldi? Şimdi onu anlatayım inşallah. Bakın bu din yüksek bir ilah kabul ediyordu. Bu dünyadaki fesadı görünce haşa ve kella bunlara göre bu ilah semaya çekildi ve dünyada ne geri kaldı kötü ruhlar geri kaldı. İnsanlar da bu kötü ruhlardan korktukları için bunlardan kurtulmak için insanlar başladılar bu kötü ruhları korkutmaya tam 31 Aralık'ta tam bu yılbaşı gününde yani bu lanet olan yılbaşı gününde ondan sonra demirleri kaşıkları birbirine vurdular yüksek sesle çıkardılar ki bu kötü hayaletler yani cinler, şeytanlar gitsinler, gitsinler diye. bunundan dolayı bunu yaptılar. Bakın bu kutlamalar senelerle devam edip Hristiyanlar üzerinde bugün kendine Müslüman deyip ama zihniyette Yahudi olan Hristiyanların arasında bugün kutlama oldu. Bugün buraya geliyor. Peki bizim dinimiz bu kutlama hakkında ne diyor? Bakın çok uzatmayacağım inşallah. Bir ayet okuyacağım. Allah'ın izniyle o zaten yeterli bu konuyla alakalı. Bakın Rabbimiz ne diyor. Al Yüma aklamtulakum dinakum ve atmamtulakum niymeti ve radi tulakum ülislamadiine. Bugün ben sizin dininizi kemale erdirdim. Yani onu mükemmel yaptım. Sizin üzerinizdeki nimetimi tamamladım ve size din olarak İslamdan razı oldum. Bakın bizim dinimiz mükemmel. Bizim dinimizde hiçbir noksanlık yok. Çünkü bu din Allah Azze ve Celle tarafından semadan indirilip tahrif edilmemiş tek din. Ve Müslümanların özel bir güne ihtiyacı da yok. Kendini değiştirmek için, Allah'a geri gelmek için. Anlatabiliyor muyum? İslam'a geri dönmek için illa özel bir güne ihtiyacı yok. Bakın biliyorsunuz ben Almanya'da büyüdüm. Neredeyse ömrümün çoğu orada geçti yani. Bu adamlar başında affedersiniz hayvanlar haline geliyor. İçiyorlar, zıkkımlanıyorlar. Ondan sonra kendi affedersiniz, çok affedersiniz kendi kusmuklarının içinde sabahlıyorlar. Niye kendilerine çok fazla şeyler böyle e, aklarına getirip işte ben kendimi şöyle değiştireceğim, şöyle olacak, efendim şöyle olacak. Bakın İslam'da iki tane bayram vardır. Ramazan bayramı ve kurban bayramı. Ve her meselede olduğu gibi Kur'an ve sünnet bizim için bu konuda da belirleyicidir. Allah Azze ve Celle bizim dinimizi mükemmele erdirmiştir. Dışarıdan başka bir şeye ihtiyacımız yok. Ve Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın dediğiyle bitirmek istiyorum. ''Men teşebbaha bi kavmin fe minhum'' ''Kim bir kavme benzerse o onlardandır.''